Açık Radyo. Açık Radyo'dayız 94. 9 saat 16:13 8'den 1 8 saat 10, 8 saat bir çeyrektir Yayındayız ve devam ediyorlarlar. Aslında tam bir devrim havası var esiyor ve bunun gerisinde kaldığı da söylenen epey söylenebilecek epey insan var. Başta politikacılar, ne yeni gençlerin dilini bu kalkışmanın Sahip olduğu yeni kavramları, değerleri, dili anlayabiliyorlar bence ne de buna bir reaksiyon gösterecek yetenekleri kalmış. Onun için epey bir değişiklik olacak herhalde evet. hem iktidar partisinde hem muhalefet partisinde kenara çekilmesi şart artık başkanının da ve gayet hoş bir şekilde bütün olaydan sıfır bahseden bir konuşma yapılmasını partinin ve milletvekillerinin de ya bugünü de biraz konuşsak dememeleri doğrusu şayan hayret BDP'nin de sadece olayları kendi partisine yapılmış kasıtlı bir olay olarak görmesi yani meselenin çok rahat kavranmadığını siyasi düzeyde gösteriyor. Merhaba İksan, hoş geldin. Hoş geldin İksan. Merhabalar. Şöyle de yorumlanabilir belki, bütün bunlar, bu olanlar e, gündelik ve sıradan olanlar olarak yorumlanıyor olabilir esasında her bir parti tarafında. Yani Gezi Parkı'nda olmadığınız zaman bu algıya ulaşmak da çok kolay ama hem BDP'nin hem CHP'nin aynı şekilde iktidar partisinin de e, yeni hiçbir şey yokmuş gibi. Mesela bu sabah çok ciddi bir e, resmen çatışma vardı. Zaten çok yüksek bir tansiyon insanlar günlerdir orada kendi organizasyonlarını yapmaya çalışıyor büyük zorluklar içerisinde ve kolu kuvveti yakınlarına gelince ciddi sürtüşmeler oldu mesela bu yeni bir şey değil mi gündemler açısından bunu sormak lazım bana garip gelen en başında <gülüyor> çünkü diğer türlüsünde e, bu yani nasıl söyleyeyim genel politik çerçeveden değerlendirmek gibi bir lüks yok biz <gülüyor> oradan geliyoruz çok sayıda yaralı var gerçekten çok sayıda yaralı var bizde buradan Sevirler, tam, takip etmeye çalıştık gözaltına alınan çok fazla insan var evet Aynen öyle. Yani bir de geçmişin geçmiş günlerin bilançosundan ayrı sırf bugünden bahsediyoruz esasında. Ankara'dan yani. görünmüyor anladığım kadarıyla. Ço yani Yok Ankara'dan dört... da görünürmüş. Ankara'dan da bir çağrı varmış. Saat 19'da yapılacak olan e, Hayır toplantı. İktidar ve parlamentodaki iler açısından söyleyeyim. Oradakiler evet. göremiyorlar. Siz fazla gaz sisi var. fena e, yapmış durumda. Ya, gören bir şekilde e, farklı gören de var. Örneğin e, Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Egemen Bağış'ın bir açıklaması var. Taksim'deki olaylara ilişkin sorular sorulmuş kendisine Expo 2020 e, toplantısında. Biz onları da seviyoruz. Gerekli diyaloğu kurmaya e, kurmaya çabalıyoruz. Yarın Başbakan çevreci ve iyi niyetli göstericilerle bir araya gelmeyi kabul etti. Bunlar çözülür. Bunlar demokrasinin zenginlikleridir şeklinde bir açıklama da yapmış. Yani görüp de farklı şekilde görenler de var. Evet, çevreci Olayı. ve iyi kalpli mi demişti? anlamadım ee, çevreci vardır. ve iyi niyetli, i̇yi yani. niyetli i̇yi nit, evet. böyle bir ayrım bir kere en başından meseleyi zaten kırıyor yani parkın içinde olanlar ve dışında olanlar evet. yani belli bir steril alan var dışına çıktığınız zaman gene esasında iktidarın alanına girmiş oluyorsunuz ve tomalar o zaman devredeler mesela yani bu şiddet kullanımının gülüle. meşrulaştırılması evet, yani esasında. koskoca Avrupa Birliği ve bakanı ve baş müzakereciyi yanlış yorumlamak mı <gülüyor> Suç itham ediyoruz şu itham anda. Halbuki Avrupa Birliği demokrasi kaybından ve çok yani yeterince demokratik refleksler gösterilmemesinden dolayı Avrupa parlamentosu da gündemde. Yani siyasi gruplar bu bugünkü olayları dikkate alıyorlarmış. Şimdi MTV'den gördüğüm bir haber var. Ayrıca başka yerlerde şey de... E, Neydi efendim? Yani demin Egemen Bağış'ta T24'te. T24'te gördüğümüz evet. şeye bakıldığı zaman... ...yani hakikaten akıllara durgunluk verecek bir kavrayışsızlık, kavrayış noksanından bahsedebiliriz. İstenilen şey galiba bu biz ve onlar ayrımı. Aynı şekilde Ankara'daki muhalefetin gün geçtikçe daha güçsüz ve cılız hale gelmesi ilk üç gün mesela oldukça yoğun direnişler meydana gelmiş. Ondan sonra bu biz ve onlar ayrımıyla beraber ortaya çıkan hani parkın içindekiler ve dışındakiler gibi ortaya çıkan bir ayrım. Yavaş yavaş insanları ve kitleyi de bölmüşler. Şu anda Gezi Parkı'nda ilk olarak bence hedeflenen, benim gördüğüm kadarıyla hedeflenen de buydu. Yani biz onları da seviyoruz. Gerekli diyaloğu kurmaya çabalıyoruz. İyi niyetli ve çevreci olanlarla görüşeceğiz ama diğerleriyle alakalı herhangi bir demeçte bulunmayacağız gibi bir açıklama. Gerçekten de bu Ankara'daki durum hatırlatıyor bana. Başbakanın da belli seçtiği bazı e, gruplar var. İyi niyetli olanlar ve onları e, kötü niyetli olanlardan ayırıp onlarla görüşme yolunu seçtiğinde e, Bülent Arınç da Başbakan yardımcısı e, ve İktidar Partisi'nin önemli sözcülerinden biri olan milletvekili söylemişti. Fakat şöyle de şeyler oluyor mesela İmralı'yla Abdullah Öcalan'la PKK lideriyle görüşmelere barış müzakere çerçevesinde gidip görüşmeye bu sefer İmralı heyetinde her zaman yer alan Sırrı Süreyya Önder'i e, bir e, şeyle söyleyecek olursak spor deyimiyle makas yedi başbakandan yani takıma alınmadı. E, bunun tek bir sebebi olabileceğini söyleyebiliriz. Onu da Cengiz Çandar iki gündür Radikaldeki analizlerinde de yazıyor. Zaten tamamen işte bu Gezi Parkı'nda olayların büyümesine Kepçici. yol açan cesur davranışıyla kepçenin önüne kendi bedenini siper ederek bu ağaçların sökülmesine engel olan ve bu şekilde hareketin zaten çok uzun zamandan beri devam etmekte olan hareketin birden bire bir ivme kazanmasını Öyle. tetikleyen olayın sahibi. Bunu affetmedi anlaşılıyor. Yani böyle bir yorum yapıyordu Cengiz Çandar ki ben de buna katılıyorum. Ah işte o iyi çevreci değil o zaman görüşmelere de gidemez, İmralı'da da görüşemez. Bu yani barış görüşmelerinin bu işte çeşitli riskler göz aldı söylenen. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve onun liderinin özellikle işte çeşitli riskleri göze alarak Kürtlerle PKK'yla da görüşmeye, onların lideriyle de görüşme yolunu açtı deniyor ama kendisi kimin ziyaret edeceğini BDP'den mecliste grubu olan 3. Büyük Parti'den bahsediyoruz heyette hangi, o partiden hangi kimlerin yer alacağını da biz zat kendi tek adam, tek eskiden e, futbol takımlarında tek seçici vardı. Onun için söyledim Hatta bir İtalyan seçilmişti vakti zamanında. Puppo Sandro vardı e, ya da Sandro Puppo. Sen ne kaç? Orayı karıştırma ve Biz o geride kaldık. Şimdi. O gelir seçerdi böyle. Şu sen gel, şu sen gel, şu şu gel, gelecek. Gel. Takıma. Ama işte kazınayla gerçekten öyle değil. Çünkü meydandaki göstericilere yani iyi niyetli olmayanlara atılan gaz bombası doğrudan parktakileri de etkiliyor. Hatta şöyle söyleyeyim bir emir verildi kesin asla parka saldırılmayacak diye. Ama her polis buna uymuyor zaten. Yani evet. fiziki koşullar böyle değil. İstediği kadar seçiyor olsun. Parkın içine çok fazla gaz düştü doğrudan atıldı mı atılmadı mı bunu uzaktan göremedik ama atılmış da olabilir yani. Evet evet tabii bir o var bir de bu ayrım meselesi şimdi sabahtan şeyinde dayanışmanın. Metnin... Çok Hı, şey, Çok acil olarak gerçek yani toz maskesi değil gerçek gaz maskesine ihtiyaç olduğunu da söyleyelim. Gezi Parkı'nı dinleyicilerimiz sürekli arıyorlar bu arada. Su ve yiyecek götürmek için oraya ne yapabiliriz diye meydana yaklaşmanız lazım ki mümkün şu anda meydana yaklaşmak müdahale olmadığı sürece. Ama ee... Maske tabii. Esas şey, tabii ki maskelerinizde mümkünse fazla maskeyle parka arka çıkmak de gerekiyor. Payla. Evet, bunu da söyleyelim. Ben de şeyi de söylüyordum deminki analizi, evet. Cengiz Çanlar'dan çıkan analizi de bitirmek için kısaca hı hı. şunu söyleyeyim. Burada bir sabahtan beri dayanışmanın da yaptığı Mücella mı söyledikleri arkadan dayanışmanın basın açıklamasında söylenen şey bir Vali başta olmak üzere ama başbakan da filan da görülen bir taktik var. Yani iyiler ve kötüler, evet. legaller, illegaller, provokatörler ve işte çevreciler gibi iyi niyetli gençler ve kötü niyetliler filan ayrımı yapılmasına çalışılıyor ve polise taş atanlar ve çiçek atanlar filan. Buradaki en önemli noktalardan bir tanesi de bu ayrımın başka yerlere de taşınması. Mesela şey hesabı güdülüyor olabilir. Yani e, Kürtler de BDP'liler filan bunun içinde ayrı bir buradan ayırabilir miyiz Gezi Parkı'na gidenleri? İşte onun içinde mesela bu şeyi uygulayarak e, Sırrı süreya yani, Önder'e e, tek seçici makası uygulayarak takımın alınmamasıyla beraber <gülüyor> eskilerinde deyimiyle böyle bir şey yaratılabilir mi e, durumu da var fakat bu eee çekilmesinden bu, bahsediyorsunuz kart Evet yani alan evet alanda <gülüyor> destek vermesini engelleyici bir <gülüyor> şey yapılabilir mi yani Bunda ısrar ederseniz biz de işte barış görüşmelerini yürütmeyiz ve bu şekilde BDP'ye de büyük zarar veririz gibi bir anlayış olabileceğinden bahsediyor hmm. Cengiz Çandar. Epey deneyimli bir analist olarak bu meselelerin ortalığı meselelerinde ve özellikle de Türkiye'de siyasi meselelerde. Fakat ilginç bir şey oldu ve yani bir kere Abdullah Öcalan'la yapılan görüşmeden gelen mesaj... Gezi Parkı direnişçilerini destekler nitelikteydi. Evet. Önemsediğini belirten bir mesaj geldi ki bu beklenmedik ve istenmedik bir sonuçtu. İkincisi de şeyde de BDP'nin yönetiminde de bunun kavrandığını ve şimdiye kadar olmadığı bir şekilde bunun... Evet, biz de gezi parkında varis evet. şeklinde demir taştan bir açıklama gelmesi oldu. Aslında biraz gecikmiş bir tepki olduğunu ve Sırrı Süreya önderinde bana sorarsanız, ne aczane bu yorumum biraz yalnız bırakıldı BDP içinde idi bu gezi olaylarında. Sır sırrı evet, Süreya, Sırı Yani an. o şeye baktınız mı? Ama, ama şimdi değişti. Evet. Gezi parkına baktığınız zaman farklı bir temastan da bahsediliyor aynı zamanda. İlk defa birbirine temas eden insanlar ve gruplardan da bahsedebiliyor. Biliniyor. Örneğin elinde BDP bayrağı, diğer elinde bir elinde BDP bayrağı, diğer elinde bir arkadaşın eli, o arkadaşın elinde de Türk bayrağı olup tazikli sudan kaçan insanların fotoğrafları evet. görebilmek mümkündü. Evet. Evet. Beraber bir elinde BDP bayrağı, yine bir elinde e, Mustafa Kemal e, posteriyle ya da şeyle atkılarıyla beraber halay çeken evet. insanları görebilmek mümkündü. ...Gezi Parkı'nda. Böyle bir temas yaşandı... ...ve galiba benim bildiğim üzere ilk temastı bu. ya yani devamı evet, gelebilecek evet. bir Yani Gezi Parkı'nın devrimci... ...niteliğinden sık sık bahsediyoruz. Günlerdir, saatlerdir... Evet. Aa, ...üst üste... ...söylediğimiz şey. Bu çok yani... ...birlikte yaşamanın verdiği... ...gündelik hayat <gülüyor> pratiğinin... ...verdiği bir değişim de dönüşüm de... ...söz konusu oluyor şüphesiz. Yani... Orada e, hepimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyen daha kemalist e, e, hatta kuvvetli kemalist kanadın da daha hoşgörülü, daha e, toleranslı bakmayı öğrendiğinin e, ve aksinin de tabii geçerli olduğunu söylemenin mümkün olduğu bir ortam. İşte devrimci ortam denince böyle bir şey oluyor, dönüştürüyor, herkesi dönüştürüyor evet. ve gerisinde kalanları da maalesef bir şekilde tarihin gerisinde bırakacağı bence. Onun için de işte mesela AKP'li bir vekilden de bir açıklama var New York'tan. Barbaros Sayılga'nın Ankara'dan bildirdiği gibi. Gerçi istifaya davet etmiştim ben de. başbakanın yani AKP Genel Başkanı'nın tavrını durdurmak için kuvvetli bir hamle beklediğimi söylemiştim. O kadar kuvvetlisi gelmedi ama ...çok ilginç bir şey söylemiş... ...Türkiye'de iç savaş mı çıkaracaksınız... ...insanlar birbirlerini mi öldürecekler... ...diye konuşmuş Erdoğan'a... ...hitaben... E, ...bu AK Parti İstanbul Milletvekili... ...İbrahim Yiğit'ten bahsediyoruz... ...Gezi Parkı olaylarına karşı... ...takındığı sert tavrı eleştirmiş... ...Başbakan olaylar... ...ve eleştiriler karşısında sinirleniyor... 50yi tutuyorum diyor... ...Türkiye'de iç savaş mı çıkaracaksınız... ...insanlar birbirlerini mi öldürecekler demiş... New York merkezli posta 212 gazetesine açıklamalar yapmış. Polisin orantısız güç kullandığını söylemiş. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili olduğunu, AK Parti milletvekili olduğunu ve içtiğini söylemiş. Üçüncü köprüye Yavuz Selim isminin verildiğini yanlış bulduğunu söylemiş. Ben Aleviyim ve AK Parti'den milletvekiliyim. Başbakan hep toparlayıcı, bütünleştirici, herkesi kucaklayıcı konuşmalar yapardı. Fakat bu olmadı diyor. Çaldıran olaylarında 40 bin hani vi öldürdü. Bu olmaz diyor. Ee, yanlıştan dönmek de bir erdemdir diyor Başbakan'a hitaben. BDP ile de ciddi görüşmeler olacağını söylemiş. Bakalım yani bu yeterli tam benim Düşündüğüm, beklediğim anlamda bir çıkış sayılabilir mi bilmiyorum ama önemli bir e, ayrı düşünmenin ve bunu dile getirme cesaretinin o monolitik yapısı içinde Adalet ve kalkma parti içinde çok kolay bir iş değil tahmin evet. ediyorum ama... Artık fazla da bekleyecek zaman kalmadı. Yani Kesinlikle. çok ciddi bir yere doğru gidiyor Türkiye'deki durum. Dünyadaki durumda. Daha hiç küresel iklim değişikliğine girmedik bile ekolojik felakete. Avrupa'nın ortasını sel götürüyor. Biz evet. burada Gezi Park'ı gündemini e, ele almaya başladık. Ama hem Türkiye'de hem de Avrupa'da oldukça ilginç e, olaylar yaşanıyor. Oldukça trajik olaylar yaşanıyor. Onlardan da bilare bahsederiz artık. Evet. Önce'deki hafta içerisinde. Ama ne zaman? Evet, evet şimdi 16.30 oldu saat bir... Ara, ara vereceğiz. Ee, Reklama çıkılacak. Bu arada e yani dediğiniz aciliyetin de bir kere daha altını çizelim. Akşam yediye meeting çağrısı yapıldı. Evet. İnsanlar işlerindeydi. Bir de böyle bir gerçek var ve yani ür ürkütüyor insanı esasında. <gülüyor> Sırf öğlen olanlardan <gülüyor> projeksiyon yaparsanız sana orada kalmaya devam edecekler. Belki akşam polis çekilecek. Sabah geri mi gelecek mesela? Ha, böyle çok akşam için ürkütecek hiçbir şey yok. Çünkü... E ...tevasa bir kalabalık olacağından... ...şüphem yok ama ondan sonra... ...sabah seyrendiği zaman... Döngü gibi. E, ...şimdilik öyle ama... Böyle e, ...tarih böyle sürekli bir döngüyü de... ...kaldıracak, gündelik bir döngüyü... ...kaldıracak bir durumda olduğunu sanmıyorum. Evet, ben bu gidişatı... E, ...en azından... ...Adalet ve Kalkınma Partisi... ...onun genel başkanı açısından... ...başbakan açısından çok hayırlı... ...görmediğimi belirteyim... ...ve bir ara verelim. Açık Radyo